Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, son derece karmaşık bir sistem olan doğa ile kendi zaman ve gelişim süreçleri haricinde oynamanın son derece riskli olduğu basiyetli bilim adamlarınca yinelenen bir gerçek. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri mevzuatı temkinlilik prensibi dışına çıkarak ateşle oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen ilk genetiği değiştirilmiş hayvan olan hızlı büyüyen somon balığı üretimine yeşil ışık yakılmasını New York Times'dan Andrew Pollack değerlendirdi. Bu değerlendirmeyi Yeşil Gazete için Selda Bozbuyık gönüllü olarak çevirdi. Çeviriye göre Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Kurumu yeni üretilen türün doğaya önemli bir etkisi olmadığı ve doğal somon kadar güvenilir olduğu görüşünde. Çevreci ve tüketici grupları ise federal birimlerin sonuçlarını eleştiriyor. Kaygı duyulan bir konu kapalı alanlarda ve kısır olarak yetiştirilen bu balıkların doğal ortama ve okyanuslara sızması halinde yaşanabilecek tehlikeler. Üretici Aqua Bounty teknolojileri şirketi yetkilileri ise bu durumu olanaksız olarak niteliyor. Şirketin Aqua Advantage adını verdiği Geydoğlu somon, okyanus mezgitinden genetik olarak geçiş yapılarak Chinook somonundan alınan büyüme hormonu eklenen bir Atlantik somonu. 10 yıllık bir teknolojinin sonucunda becerilen bu genetik değişiklikler balığın büyüme hormonunu aşırı salgılamasına ve normalden iki kat hızlı olgunlaşmasına neden oluyor. Genetiği değiştirmiş somonun piyasaya kabulü tartışmaları, genetiği değiştirmiş hayvanlarla ilgili ürünlerin gıda piyasasına girişi konusunda da bir kırılma noktası olarak nitelenebilir. Burada ister istemez geçen yıl kaybettiğimiz ünlü ekolog Barry Kaminer'ın sözü aklıma geliyor. Gezegenimizde bedava yemek yoktur. Yani bu hızlı büyümenin bedelini doğa elbet bir yerlerden alıyor. Litvanya'da Noel ağaçları biyoyakıta dönüştürülüyor. Vilnius'ta Yerel Ecoservice adlı şirket, ülkenin 12 kentindeki alışveriş merkezleri ve binalarının yakınına özel konteynerler yerleştirerek, halkın Noel için satın aldığı çam ağaçlarının buraya götürülmesini istedi. Şirket yetkililerinden Inga Kovalyonok, Yeni Yıl kutlamalarında evleri süsleyen Noel ağaçlarının bio yakıta dönüştürülerek evlerin ısınmasını da sağlayabileceğini vurguladı. Kovalyonok bu girişimin atıkların biriktirilmesi konusunda halkın daha da bilinçlenmesini sağlayacağını umduklarını da söylüyor. Noel ağaçları toplama işleminin bir hafta sürmesi öngörülüyor. Ağaç çiftliklerinde Noel için yetiştirilen doğal ağaçların plastiklere göre doğaya daha az verdiği düşünülürse. Bir de bunun üstüne böyle bir değerlendirme gayet akıllı bir çözüm gibi görünüyor. Esasında yakıt olmasa bile herkes evindeki bitkisel atıkları rahatlıkla kompost yaparak bahçe toprağına dönüştürebilir. Hatta apartmanda bile. Nükleer enerji alanında güvenilir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla kurulan nükleersiz.org web sitesi açıldı. Yeşil Düşünce Derneği'nin uluslararası nükleere... Savaş'a karşı Hekimler Birliği, IPPNV, Almanya Örgütü ve Heinrich Böll Stiftung Derneği, Türkiye temsilciliğinin katkılarıyla gerçekleştirdiği bir projeyle hazırlanan web sitesinin nükleer enerjinin tehlike ve risklerine dikkat çekmesi ve bu alanda bilgi ve belgeleri bir araya getirmesi amaçlanıyor. Nükleer enerjinin yarattığı risklere ve diğer sorunlara ilişkin dosya ve rapor, lar, videolar, hızlı bilgi bölümü, ansiklopedi'nin yüklere karşı hareketin tarihinden sayfalarla oluşturulan arşiv ve uzmanların yazıları site'nin ana bölümlerini oluşturuyor. Site proje ekibinde Korol Diker, Doktor Umit Cayan, Arif Künar, Doktor Angelika Clausen, bilimsel danışma kurulunda ise Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar, Profesör Doktor Hayrettin Kılıç, Profesör Doktor İnci Gökmen ve Doktor Umur Gürsoy yer alıyorlar. İPPN ve Almanya eski başkanı Dr. Angelika Clausen'in kendisiyle de nükleersiz.org sitesinin açılışı dolayısıyla düzenlenen panel öncesinde yaptığı sohbeti de paylaşan nükleersiz.org'un bilimsel danışma kurulu üyesi ve halk sağlığı uzmanı Dr. Umur Gürsoy, radyasyon ölçümü konusunun Türkiye'de sivil toplum örgütleri ve çevre mücadelecilerinin dahil olması gereken bir konu olduğunu belirtiyor. Klausen'in belirttiğine göre yaklaşık 1500 liralık maliyete sahip olan taşınabilir Gaiger cihazları özellikle radyoaktivitenin bilinmesinin Çernobil nedeniyle hassas bir konu olduğu Ukrayna gibi ülkelerde sıradan vatandaşlarda rastlanan bir cihaz. Gürsoy nükleer karşıtı çevrecilerin uzun yıldardır Gazi Emir olayına benzer bir şekilde bu İzmir'deki nükleer atıkların Gömülmesi olayı yapılan ölçümlerden haberinin olmadığını ya da kendilerinin ölçüm yapamadığını kaydediyor. Sivil toplumun elinde radyasyon ölçüm cihazları olması gerekir. Bununla ilgili taleplerin meslek kuruluşlarında, sendikalarda ve belediyelerde dile getirilmesi, her ilde bir radyasyon izleme kurulu oluşturulması bu kapsamda gayger cihazı alınarak gerekli görüldüğünde ölçüm yapılabilir diyor kendisi. Gürsoy, termik santral olan bölgelerde de kömürdeki radyasyonun izlenmesi için bu cihazların sivil toplumda bulunması gerekir diye görüş belirtiyor. Umalım bu konuda gerekli adımlar çok kısa zamanda atılır. Tabii en doğrusu bu radyasyonun kaynağını sokmamak ülkeye. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.